290. mektup Bu mektup Molla Muhammed Haşime yazılmıştır. Allahu Teala'nın İmam-ı Rabbani Hazretlerine başlangıçta ihsan etmiş olduğu yolu bildirmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd olsun. Peygamberlerin en üstününe ve onun temiz olan alinin ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Tasavvuf alimlerinin yolları arasında en kısa, en uygun, en sağlam, en salim, en kuvvetli, en doğru, en iyi, en yüksek ve en olgun olanı Hazreti Ebubekir'i Sıddık'tan gelen yoldur. Bu yolda bulunanların ruhlarını ve sahiplerinin sırlarını Allahu Teala takdis eylesin. Bu yolun bütün bu üstünlükleri ve bu yolda yetişenlerin şanlarının üstün olması, sünnet-i seniyeye yapıştıkları ve bidatlerden sakındıkları içindir. Ashab-i kiramda olduğu gibi bu büyüklerin de bidayetlerinde, nihayetlerinin kazancı yerleştirilmiştir. Yüksek dereceye kavuştuktan sonra huzurları devamlı olmuştur. Başkalarının huzuru geçicidir. Kardeşim, Allahu Teala seni doğru yola ulaştırsın. Bu fakir bu yola özendiğim zaman Allahu Teala işimi kolaylaştırdı. Vilayet kaynağı, hakikatin müteassısı, nihayetin başlangıcında yerleştirilmiş olduğu yolun kılavuzu, vilayet derecelerine kavuşturan caddenin sürücüsü, dinin koruyucusu şeyhimiz ve imamımız Şeyh Muhammed Baqi kuddisse Ruhu Hazretlerine kavuşturdu. Bu yoldaki büyüklerin seçkinlerinden olan bu yüksek zat Allahu Teala'nın ismini zikretmeyi öğretti. Teveccüh buyurdu. Bu fakirde zikrin tadı tam hasıl oldu. Sevincimin çokluğundan ağladım. Bir gün sonra bu büyüklerin kıymet verdikleri ve gaybet dedikleri şuursuzluk hasıl oldu. Kendimden geçince çok büyük bir deniz gördüm. Dünyadaki şekilleri, suretleri bu deniz içinde gölge gibi gördüm. Şuursuzluğun çoğaldı. Bir saat iki saat sürdüğü günler oldu. Bütün geceyi kaplamaya başladı. Onları kendilerine arz ettim. Fenadan biraz hasıl olmuş buyurdu. Zikretmeyi yasakladı. Bu huzuru elden kaçırma dedi. İki gün sonra bilinen fena hasıl oldu. Arz eleyince vazifeni yap buyurdu. Sonra fenanın fenası hasıl oldu. Arz eyledim. Bütün alemi bir birleşmiş topluluk olarak görüyor musun buyurdu. Evet dedim. Fena'nın fenasında alemi böyle birleşik görmekle birlikte şuursuzluk da hasıl olur buyurdu. Hemen o gece buyurduğu gibi fena hasıl oldu. Bunu ve bundan sonra olanı arz eledim ve Allahu Teala'yı ilmi huzuru ile bildiğimi ve kendisinde bulunmayan sıfatlarla birlikte bildim dedim. Bundan sonra bütün eşyayı kaplayan bir nur göründü. ''Onu Hak Teala sandım. Bu nur siyahtı. Arz eledim. Nur perdesi arkasında Hak Teala görünmüştür. Bu nurdaki genişlik elimdir. Zant-ı Teala her şeyle ilgili olduğu için geniş görünmektedir. Bunun yok olması lazımdır.'' buyurdu. Sonra bir nur küçülmeye başladı, darlaştı. Nokta gibi oldu. Noktayı da yok etmey, hayrete gelmek lazımdır buyurdu. ''Öyle yaptım. Hayal olan nokta da yok oldu.'' Hayrete daldım. Hak Teala kendini kendi görür gibi göründü. Arz eyledim. İşte Nakşibendiye'nin huzuru ve dur buyurdu. Bu yoldakilerin nispeti bu huzur demektir. Bu huzura kaybolmayan huzur da denir. Nihayetin bidayetinde yerleşmesi burada olur.'' Bu yolda talib ve bu nispetin hasıl olması, başka yollarda talebin maksada kavuşmak için çalışacak zihinleri ve vazifeleri rehberlerinden almalarına benzer. Farisi'nin dediği gibi, gül bahçemi gör de baharımı anla. Bu fakirde bu nispetin hasıl olması zikir öğrendiğim günden iki ay ve birkaç gün sonra başladı. Bu nispet hasıl olduktan sonra fenayi hakiki denilen başka bir fena hasıl oldu. Kalp o kadar genişledi ki yer küresinin ortasında arşa kadar bütün alem bu genişlik yanında hardal tanesi kadar bile değildi. Bundan sonra kendimi ve alemin bir parçasını hatta her zerreyi hak tala olarak gördüm. Bundan sonra alemin her zerresini birer birer hep kendim gördüm. Kendimi onların her biri olarak gördüm. Sonra bütün alemi bir zerrede yok buldum. Sonra kendimi ve her zerreyi o kadar geniş gördüm ki... Bütün alemi, hatta alemin birkaç katını içimde gördüm. Kendimi ve her zerreyi, her zerreye yayılmış, sızmış olarak nur gördüm. Alemdeki şekiller, suretler bu nurda yok oldu. Sonra kendimi ve hatta zerreyi, bütün alemi tutuyor, varlıkta durduruyor gördüm. Arz eyledim, tevhitte hakk ül mertebesi işte budur. cem ol cem bu makamdadır buyurdu. Önce alemin şekillerini, suretlerini, hep Hak Teala bulmuş olduğum gibi bundan sonra hepsini hayal gördüm. Önce hak bulduğum her zerreyi, şimdi hep vehim ve hayal buldum. Çok şaşırdım. Bu sırada Füsus kitabındaki kıymetli babamdan işittiğim bu aleme isterseniz hak deyiniz, isterseniz mahluk deyiniz, isterseniz bir bakımdan hak deyiniz ve başka bir bakımdan mahluk deyiniz. İsterseniz ikisi arasını ayırmayarak şaşkına döndüğünüzü söyleyiniz sözünü hatırladım. Bu söz sıkıntımı giderdi. Bundan sonra yanlarına giderek arz eyledim. Huzurun daha saf olmamıştır. Vazifene devam et de varla yok birbirinden tam ayrılsın buyurdu. Ayrılamayacağını anlat Füsus'un yazısını okudum. Şey Muhittin Arabi Kuddisesi ruhu olgun bir velinin halini bildirmemiş. Birçoklarına göre de ayrılamaz buyurdu. Emirlerine uyarak verdikleri vazifeye devam ettim. Onların çok kıymetli yardımlarıyla Allahu Teala iki gün sonra varla yoğun ayrılığını gösterdi. Hakiki varlığı hayal olandan ayrı buldum. Dışarıda bir varlıktan başka hiçbir var görmedim. Kendilerine bunu bildirince, farkı bedelcem mertebesi budur dedi. Çalışmakla buraya kadar varılabilir. Bundan ilerisi herkesin yaratılışında bulunana uygun olarak ihsan olunur. Tasavvuf büyükleri bu mertebeye temkil makamı demişlerdir buyurdu. Bu fakiri ilk olarak sekirden sahva ve fenadan bekaya getirdikleri zaman, kendi bedenimin her zerresine baktığım zaman Hak Talâ'dan başka bir şey bulamadım. Her zerremi onu gösteren bir ayna gibi gördüm. Bu makamdan yine hayrete düştüler. Kendime getirdiklerinde Hak-ı kendi vücudumun her zerresinde değil, her zerresiyle buldum. Önce makamı ikinci makamdan aşağı gördüm. Yine hayrete daldırdılar. Kendime gelince Hak-ı ailemle alemle ne bitişik, ne ayrı, ne içinde, ne dışında bulamadım. Önce bulmuş olduğum beraberlik, etrafını çevirmek ve içini işlemek gibi şeylerin hepsi şimdi yok oldu. Böyle olmakla beraber yine öyle göründü. Sanki his solunuyordu. Alem de o anda görünmedeydi. Fakat bu bağlantıların hiçbirinde Allahu Teala yoktu. Yine hayrete daldırdılar. Sahva getirdikleri zaman Allahu Teala'nın alemle önce görülen bağlılıklarından başka bir bağlılığı olduğu anlaşıldı. Bu hiç anlaşılmayan bir bağlılıktır. hak Teala hiç anlaşılmayan bir nispet ile göründü. Yine hayrete daldırdılar. Bu mertebede biraz kavz sıkıntı hasıl oldu. Yine kendime getirdiklerinde Hak-ı o anlaşılmaz nispetten başka olarak göründü. Bu alemde anlaşılan ve anlaşılmayan hiçbir nispeti, bağlılığı yoktu. Alemde böyle görünmekteydi. O anda öyle bir ilim ihsan olundu ki bu ilim Hak-ı ile mahluklar arasında hiçbir bağlılık bırakmadı. Her iki şuhut varken bildirdiler ki böylece hiçbir bağlılık olmadan görülen Hak-ı kendi değildir. Tekvin sıfatının âlemle olan bağının âlemi misalde olan suretidir. Çünkü onun zatı, mahluklarla bilgisi olmaktan çok uzaktır. Anlaşılabilen veya anlaşılmayan hiçbir bağlantısı yoktur. Arabinin dediği gibi, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Kıymetli kardeşim, hallerin hepsini açıklamaya ve marifetleri anlatmaya kalkışırsam çok uzun sürer. Dinleyicileri usandırabilir, hele tevhid-i vücut marifetleri her şeyin zıv, görüntü olduğu anlatılırsa sonu gelmez. Bütün ömürlerini tevhid-i vücut marifetlerinden geçirenler bu sonsuz deryadan bir damla ele geçirememişlerdir. Şuna da çok şaşılır ki onlar bu fakiri tevhid-i vücudi sahiplerinden saymazlar. Tevhid bilgilerine inanmayan alimlerden sanırlar. Görüşleri kısa olduğu için tevhid marifetleri üzerinde durmayı olgunluk bilirler. Bu bilgilerden ilerlemeyi gerilemek sanırlar. Farisenin dediği gibi cahildirler, kendilerini bilmezler, günah sanmaktan ayıpları çekinmezler. Bunların dayandıkları birinci sene eski tasavvufçuların tevhid-vücudi üzerindeki sözleridir. Allahu Teala bunlara insaf versin. O büyüklerin bu makamlardan ilerlemediklerini, o makamda bağlanıp kaldıklarını nereden biliyoruz? Biz tevhid-i vücudi marifetleri yoktur demiyoruz. Var olduğunu fakat bu makamdan daha yüksek makamlara ilerlenebileceğini söylüyoruz. Eğer bu makamları aşanlara, bu bilgilere inanmıyor adını takıyorlarsa ona bir diyeceğimiz yoktur. Yine sözümüze dönelim. Her şeyin örneği o şeyi tanıtır. Bir damla sızıntı, bir su menbaı bulundurur. ''Biz de az belirdik. Bir damlayla haber veriyoruz. Kardeşim, kıymetli hocamız beni yetiştirdi ve yetiştirilebilir görerek tarikatı öğretmek için izin verince ve taliplerden çoğunu bu yana gönderince kemale gelmiş olduğuma ve talipleri yetiştirebildiğime inanamıyordum. Büyüklerimiz bu makamların kemal ve tekmil makamı olduğunu bildirmişlerdir.'' buyurdu. ''Bu makama inanmamak o büyüklerin yüksekliğine inanmamak olur.'' dedi. Emirlerine uyarak tarikatı talim etmeye başladım. Talebelere çalışmalarına yardımcı olmaya uğraştım. Bu uğraşmalarımın talebelere çok faydalı olduğu görüldü. Öyle oldu ki senelerce çalışarak kavuşabilenler birkaç saate ele geçiyordu. Birkaç zaman uğraştım. Sonra yine noksan olduğumu, aşağıda kaldığımı anladım. Tasavvuf büyüklerinin son mertebe dedikleri gelip geçici, tecelli inzatiler bu yolda hiç hasıl olmamıştı. Seyri illallah ve seyri fillallah ne demek olduğunu bilmiyordum. Bu kemallere de kavuşmak lazımdı. Bunları düşündükçe aşağıda kalmış olduğumu iyi anladım. Yanımda bulunan talebeleri toplayarak geride olduğumu hepsine bildirdim. Dağılmalarını söyledim. Fakat bu sözlerimi aşağı gönüllülük bir incelik sandılar. Yanımdan ayrılmadılar. Az zaman sonra Allahu Teala onduklarıma kavuşturdu. Sevgili peygamberinin sadakası olarak ihsanda bulundu. Fasıl Büyüklerimizin yolunun temeli, ehli sünnet ve cemaat âlimlerinin itikadına uygun olarak inanmak ve sünnet-i siniyeye yapışmaktır. Bidatlerden ve nefsin isteklerinden de sakınmak ve iş yeri elden geldiği kadar azimet de yapmak, ruhsatla da hareketlerden kaçınmaktır. Azimet Helal olduğu belli olmayan şüpheli şeyleri de yapmamak, haram ve mekruhlardan herhalde kaçınmaktır. Ruhsat, İslamiyet'in izin verdiği, caiz olur dediklerinden sakınmamaktır. Önce cezbe hasıl olup kendinden geçer, buna Adem denir. Bundan sonra beka kendine gelir, buna vücudi Adem denir. Bu adem ve kendinden geçmek, hissi kaybetmek, duygusuz olmak değildir. Az kimse de his de gidebilir. Bu beka sahibi, insanlık isteklerine dönebilir. Nefsin huylarına uyabilir. Fenadan sonra hasıl olan beka'daysa, geri dönmek caiz değildir. Bediüttin Buhari, vücudi Adam insanlık arzularına döner. Fakat vücudi fena, geri hiç dönmez sözünü belki bunun için söylemiştir. Çünkü birinci bekanın sahibi daha yoldadır. Yolda olan geri dönebilir. İkincisi mütehidir, kavuşmuşlardır. Kavuşan geri dönmez. Bu yüklerden biri yolda olan döner kavuşmuş olan dönmez buyurdu. Vücudi Adem sahibi her ne kadar yoldaysa da nihayet bidayette yerleştirilmiş olduğu için nihayette olanları bilir. Müntehinin yolun sonunda kavuştukları buna topluca tattırılır. Bu nispet müntehide bol olduğundan ruhuna da bedenine de yayılır. Vücudi Adem sahibinde ise yalnız kalbindedir. müntehide yayılmış ve dağılmıştır o insanlık sıfatlarına dönmez çünkü bu nisbetin onun bedeninin her mertebesine yayılması onun sıfatlarını yok etmiş, fani yapmıştır. Bu fena Allahu Teala'nın büyük bir nimetidir. Allahu Teala azmayan kulundan nimetini geri almaz. Vücudi Adem sahibi böyle değildir. Bu nisbet onun bedenine geçmemiştir. Böyle olmakla beraber bedenin mertebelerindeki kalbe bağlı olduğu için bu nisbet kalp yoluyla bütün bedeni de toplu kısa olarak geçer. Bedenin isteklerini azaltır fakat tam yok edemez. Bunun için geri dönebilir çünkü azalmış yok olmamıştır. Yok olan geri dönmez. Bu yüksek zincirin büyüklerinden birkaçı bidayetteki kendinden geçmeye ve bundan sonra hasıl olan bekaya fena ve beka demişlerdir. Bu mertebede tecelli inzat olur. Hak Teala'nın zatı görünür de demişlerdir. Bu bekanın sahibine vasıl, kovuşmuş demişlerdir. Devamlı huzur, müşahade demek olan yadi i daş de bu mertebede hasıl olur Bütün böyle sözler nihayetin bidayette yerleştirilmiş olmasından ileri gelmektedir. Çünkü fena ve beka yalnız müntehiye hasıl olur. Ancak müntehi kavuşmuştur tecelli izati yalnız bunu olur. Allahu Teala'nın devamlı huzuru ancak müntehi içindir. Çünkü hiç geri dönmez. Fakat birinci söz de bu bakımdan doğrudur. Sağlam bir görüşe dayanmaktadır. Ayrıca Übaydullahi Ahrar Kuddisesi Ruhu Hazretleri'nin Fıkarat kitabındaki Fena ve Beka ve tecelli izati ve Zat-ı İlahi'nin Şuhudu ve Vasıl ve yad yazıları da bunlar gibidir. Büyüklerden biri buyurdu ki, Hacı Hazretleri'nin sevdiklerinden birkaçına yazmış olduğu mektuplardan ve Risalelerden meydana gelmiş olan bu kitap, başlangıçta olan marifetleri mübdedilere anlatmak için yazmıştır. İnsanlara akılları erdiği kadar söyleyiniz, gözetilerek yazmıştır. Risalet-i Silselet-i Ahrar kitabı da böyledir. Hacı Ahrar Hazretleri'nin sözlerine uygun olarak yazılmıştır. Dinin derecesi Yüksek Hocamız Mevlana Muhammed Baki Hazretlerinin Rubiyyat-ı Şehri kitabı da böyledir. Bu beka hatta cezbede hasıl olan her beka tevhid-i vücudu ile karışıktır. Bunun içindir ki büyüklerden birçoğu Hakkul anlatırken tevhid-i vücudu ile karıştırmıştır. Birçoğu da bu sözlerden şüpheye düşmüştür. Bunların Hakkul yakini, cezbede olmuştur demişlerdir çünkü böyle marifetler o makamda hasıl olur. tecelli i sureyi başka şeydir. Ne olduğunu kavuşanlar bilir. Kezret aynasında havatiyi görürken ayna belli olmaz. Yalnız son sözü bağır olan görünürse bu makama yati-daş demişlerdir. Yati-daş bu mertebenin adıdır demişlerdir. Buna tecelli-i zati ve şuhudi-i zati demişlerdir. Bu makama ihsan makamı demişlerdir. Bu yok olmakla vasıl demişlerdir. Farisi'nin dediği gibi, sen onda yok ol, kavuşmak budur. Bu isimleri koyan dinin yardımcısı Hace übeydullah Ahrar Hazretleridir. Daha önce gelen büyüklerden hiçbiri böyle isimler hiç söylememişlerdir. Farisi'nin dediği gibi, güzellerin yaptığı güzel olur. O büyük zatı buyuruyor ki, dil kalbin aynasıdır, gönül de ruhun aynasıdır. Ruh insanın hakikatinin aynasıdır, insanın hakikati de hak talanın aynasıdır. Bilinmeyen hakikatler, bilinmeyen zattan çıkıp bu uzun yollardan geçerek dile gelir. Söz halini alarak hakikatlere uygun yaratılışı olanların kulaklarına gelir. Yine buyuruyor ki, ''Büyüklerden birkaçının hizmetinde bulundum. Bana iki şey ihsan etti. Biri şudur ki, her ne yazarsam yenilik olur. Eski bir şey söyleyemem. İkincisi de, her ne söylersem beğenilir, reddedilmez. Bu mukaddes kelimeler söyleyenin büyüklüğünü göstermektedir.'' Bunları söylerken kendisinin arada olmadığı anlaşılmaktadır. Aynı olmaktan başka bir şey değildir. Onların iç yüzlerini ve derecelerinin yüksekliğini ancak Allahu Teala bilir. Kendi hallerine uygun olarak bu mesnevileri söylerdi. Farisi'nin dediği gibi, ''Herkes bir şey sanarak sevdi beni, gel de içimden dinle esrarımı. Sırlarım ineltiden ayrı değil, fakat anlayacak göz kulak var mı?'' Bu fakir, o büyük velinin bilgilerinden ve marifetlerinden bir parça bu matlubun sonunda kısa anlayışıma göre yazmaya çalışacağım. Heriş Allahu Teala'nın dilediği gibi olur. Allahu Teala bir kimseyi cezbe hasıl olduktan ve tamam olduktan sonra suluk nimetiyle şereflendirirse bu kimse cezbenin yardımıyla çok uzun bir yolu çok kısa bir zamanda geçer. Bu yolun elli bin senelik olduğunu bildirmişlerdir. Mari Suresinin dördüncü ayetinin Melekler ve ruh 50 bin sene uzunluğundaki bir günde ona çıkarlar. Meali şerifindeki uzunluk bunu gösteriyor demişlerdir. Böylece Fenafillah ve Bekabillah makamının kendisine kavuşulur. Sülük sonu Seyri illallah yolculuğunun sonuna kadardır. Buraya fena Mutlak denir. Bu makamdan sonra cezbe başar. Buna Seyri illallah ve Bekabillah denir. Seyri illallah Salik'in ismine kadar olan yolculuktur. Seyri fillallah bu isimde olan seyirdir. Çünkü her isimde sonsuz isimler bulunur. Bunun için bu isimdeki yolculuk sonsuz olur. Bu fakirin bu makamda ayrıca bir marifeti vardır. Biraz sonra İnşallah-u Teala bildirilecektir. Yükselirken bu isim aynı sabitinin üstündedir. Çünkü salikin aynı sabitesi bu ismin zıllidir. Onun ilimdeki suretidir. Allahu u Teala'nın lütfederek seçtikleri bu isimlerden de ileri yükselirler. Allah-u Teala'nın dilediği kadar sonsuz ilerlerler. Arabinin dediği gibi, bundan sonrasını anlatmak çok incedir. Anlatmamak daha iyi olanda vardır. Başka yollardan vasıl olanlar da ikincisinde bunlarla ortaksalarda ve fenafillah ve kabillah'a kavuşmuşlarsa da onların riyazetler çekerek ve mücahedeler yaparak çok uzun zamanda sonuna varabildikleri yolu bu yolun büyükleri tadını alarak ve şuhud nimeti ve maksuda kavuşmanın zevkiyle çok kısa bir zamanda geçer. Aradıklarına kavuşurlar. Kavuştuktan sonra da sonsuz ilerlerler. Sülükla sona varanlar arasında böyle ilerlemeye ve yakınlığa kavuşan pek azdır. Çünkü cezbenin sülükten önce olması için biraz sevilmiş olmak lazımdır. İstemedikçe çekilmek olmaz. Çekilirse daha yakın olur. İstenilenle isteyen arasında çok ayrılık vardır. Bu, Allahu Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahu Teala büyük ihsan sahibidir. Sevilinin aşkı gizli ve keskindir. Sevenlerin aşkı davul zurnayladır. Sevenler aşk ateşiyle erir biter. Sevilen hem semizler hem de daima güler. Sual. Başka silsiledeki sevilenler de böyle ilerliyor ve yaklaşıyorlar. Onlar da cezbe sülükten önce oluyor. Böyle olunca bu yolun başkalarından üstünlüğü ne olur, niçin daha yakın olur? Cevap Başka tarikatlar bu işi elde etmek için kurulmamışlardır. Bunlarda bulunan pek az kimseyi rastgele bir nimetle şereflendirirler. Bu yolsa bu nimeti elde etmek için kurulmuştur. Bu yolun büyüklerinin sözleri arasında yer alan yadidaş, cezbe ve sulukun her ikisi de hasıl olduktan sonra ele geçebilir. Buna nihayet demek şuhut ve huzur mertebelerinin ötesidir. Bunu şöyle açıklayalım. Şuhud ya suretiye ya aynada veya mana aynasında olur Yahutta suretin mananın ötesinde olur. Bu perdesiz olarak şuhude belki yani şimşek gibi demişlerdir. Yani bu şuhud şimşek çakar gibi hasıl olup sonra hemen araya perde girer. Allahu u Teala'nın büyük nimeti olarak bu şuhud perdelenmeyip devam ederse buna yadidaş demişlerdir ki kaybolmayan huzur demektir. Çünkü şuhut perdelenirse kaybolur. Perdelenmeden devamlı olmadıkça yadidaş denilmez. Burada bir incelik vardır. Her kavuşan geri döner. Fakat huzuru devam eder. Fakat bu nisbetin onda bulunması şimşek çakar gibi olur. Mahbuplardaysa böyle değildir. Çünkü bunlarda cezve sülükten önce gelir. Huzurun bunlarda bulunması devamlıdır. Bütün varlıkları bu nispet olmuştur. Yukarıda buna işaret edilmişti. Bedenleri ruhları gibi olmuştur. Batınları zahirleri gibi ve zahirleri batınları gibi olmuştur. Bunun için bunların zuhurları süreklidir. Nispetleri bütün nisbetlerden üstün olmuştur. Kitaplarında ve risalelerinde böyle olduğu bildirilmektedir. Çünkü nispet huzur demektir. Huzurun son mertebesi de perdesiz devamlı olmasıdır. Bu yolun büyüklerini, bu nispet yalnız bizim demeleri, bu yolu, bu nimeti elde etmek için kurdukları bakımındandır. Böyle olduğunu biraz önce bildirmiştik. Yoksa başka silsilelerin büyüklerinden birkaçına hasıl olması da caizdir ve hasıl olmuştur. Evliyanın büyüklerinden şey Ebu Said'i Ebu Hayr bu huzura işaret etmekte ve üstadından bunu açıklamasını istemektedir. Bu iş devamlı mıdır demiş. Üstad hayır devamsızdır demiştir. Tekrar sormuş, tekrar bu cevabı almıştır. Üçüncü soruşunda üstadı devamlı olabilir fakat çok az kimselere nasip olmuş buyurmuştur şey bunu işitince raks ederek, bu o çok az rastlananlardan biridir demiştir. Mutlak nihayet ötelerin ötesidir demiştik, bunu açıklayalım. Bu huzur hazır olduktan sonra ilerlenirse hayret girdabına düşülür. Bu huzurda başka mertebeler gibi arada kalır. Bu hayrete hayret-i kübra denir. Büyüklerin büyükleri içindir, böyle olduğu kitaplarda bildirilmektedir. Büyüklerden biri bu makamda şöyle bildiriyor, Farise'nin dediği gibi. Güzelliğim beni alt üst etti, bir şey bilmiyorum, aklım gitti. Başka bir beyitte hiç yok, yalnız o var dediler, yükseldiler, yüce serayaında hepsi eli boş döndüler. Bu hayret hasıl olduktan sonra marifet makamı vardır. Acaba kimi bu nimete kavuştururlar? Hayret makamı olan küfri hakikiden sonra imama hakikiye kavuşturulur. İşin iç yüzünü bilenlere göre aranılan en son makam budur davet makamı ve İslamiyet'in sahibine tam uymak burasıdır. Yusuf Suresinin 108. ayetinde ''Ben herkese ve bana tabi olanları Allahu Teala'ya davet ederim'' ve âli şerifinde bildirilen davet bu makamda yapılır. O dinin ve dünyanın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Rabbi, bana doğru iman ve sonu küfür olmayan yakin ihsan ile diyerek bu imanı istemiştir. Ayet makamı olan küfre hakikiden Allahu Teala'ya sığınmış küfürden sana sığınırım buyurmuştur. Bu mertebe hakku lyakim mertebelerinin son mertebesidir. Bu makamda bilmek ve görmek birbirine perde olmaz. Arabi'nin dediği gibi nimete kavuşanlara afiyet olsun. Zavalla aşık birkaç damlayla doysun. İyi dinle. Allahu Teala anlayışını artırsın. Bu büyüklerin cezbeleri iki türlüdür. Birincisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan gelmektedir. Bu bakımdan yolları bu Hazret'e bağlıdır. Buna kavuşmak hususi bir teveccühle olur. Bütün varlıkları varlıkta durduran budur. Kendinden geçmek ve kendini yok bilmek bu cezbede olur. Bu yolun ikinci cezbesi Bahattin Buhari'den gelmektedir. O zaman başlamıştır. Zat-ı ile olmaktan hasıl olur. Bu cezbe Hacı Hazretlerinden birinci talebesi olan Hacı Alaüttin Hazretlerine geldi. Kendisi zamanın kutbi irşadı olduğundan bu cezbeyi elde etmek için bir yol kurdu. Bu yola bu silsile Ali'ye, aliyye, alaiye yolu denildi. Büyükler buyuruyor ki en kısa yol alaiye yoludur. Bu cezbe Behaüttin Buhari Hazretlerinden ise de bu elde etmek yolunu bulan Hacı Alaüttin Attar Hazretleridir. Doğrusu bu yol çok bereketlidir. Bu yolda az ilerlemek başka yollarda çok ilerlemekten daha faydalıdır. Hazreti Ebubekir Sıddık'tan gelen cezbeyi elde etmek için de başka bir yol kurulmuştur. Bu yol vukufi adedir. Cezbeden sonra hasıl olan süluk daha iki türlüdür, hatta çok türlüdür. Birisi Ebubekir Sıddık Hazretleri'nin maksada kavuşturan yoldur. Peygamberlerin sonuncusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu cezbe ve sulukla vasıl olmuştur. Ashabı Kiram arasında Resulullah'a en çok ihlası olan ve Resulullah'ta fani olan Hazreti Ebubekir Sıddık olduğu için bu yola kavuşuldu. Bu cezbe ve suluk İmamı Cafer Sadık Hazretlerine olduğu gibi ulaştı. İmamın annesi Hazreti Sıddık'ın soyundan olduğu için İmamı i Sıddık Ebubekir beni iki kere meydana getirdi buyurmuştur. Böylece Sıddık'ın gelen cezbeyi ve onun soyundan olduğunu bildirmiştir. İmam Hazretleri yüksek babalarından da başka bir nispet almış ve bu iki yolu kendisinde toplamıştır. Bu cezbeyi onlardan gelen sulukla birleştirmiştir. Bu sulukla maksada vardı. İki suluk arasındaki ayrılık şöyledir ki Hazreti Emir Seyri Afak ile ilerlemiştir. Hazreti Sıddık'ın suluku Afak'a o kadar bağlı kalmaz cezbe odasının duvarı delinerek maksada yetişmeye benzer. Birinci sulukta marifet hasıl olur. İkincisinde talibi muhabbet kaplar. Bunun için Hz. Emir, ilim şehrinin kapısı oldu. Hz. Sadıksa o serverin halletinden pay aldı. Hadis-i şerifte ''Halil edinseydim, Ebubekir'i halil edinirdim.'' buyurdu. İçerden aşina ol, dışarıdan yabancı. Böyle güzel yürüyüş az bulunur cihanda. Bunun gibi her büyükten bir nur alarak elverişli olanlara ulaşmıştır. Büyüklerden birisinden işittiğime göre Hacı-i Ahrar Hazretleri annesinin babasından bir nispet almıştır. Büyük babası şaşılacak hallere ve kuvvetli cezbelere sahipti. Hacı Hazretleri 12 kutubun makamından da çok pay almıştır. Dini kuvvetlendirmek bu kutuplara bağlıdır. Muhabbete büyük şan vardır. Hace Ahrar'ın İslamiyeti kuvvetlendirmesi ve dine yardım etmesi aldığı bu paydan ileri gelmektedir. Mübarek hallerinizden birazı yukarıda bildirildi. Hace Ahrar'dan sonra bu büyüklerin yolunu canlandıran, edeplerini her yere ve en çok bunların kemallerinden hiç habere olmayan Hindistan memleketine yayan ariflerin büyüğü ve marifetlerin kaynağı ve Allah-u Teala'nın razı olduğu dinin bekçisi, Üstadımız ve Efendimiz Muhammed Baki olduğu güneş gibi meydandadır. Kemallerinden az bir şey mektubuma eklemek istedim. Buna razı oldukları anlaşılmayarak bu işe cesaret olunmadı.